Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulünün Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet 28. cüzden devam ediyoruz. Suretül Mümtahine, Mümtahine suresi. İmtahane, yemtahinu, imtihanen ve ve müntahinun. İmtihan manası. Bu surenin ile ilgili olarak da Sinan'ı dinleyelim. Bu ayet niçin inmiş? Evet Sinan. İndiği gelmediğine. İniş sırası 91, ayet sarısı, ayet sayısı 13'tür. Sure 10. ayetinde imtihan edin, sınayın anlamına gelen imtihan yufi ile geçtiği için bu adı almıştır. Allah'a ve müminlere düşmanlığını açıkça ortaya koyan ve bu tavırlarını eyleme dönüştürmüş olanlarla dostu kurulma, kurulamayacağı aralarında bazı duygusal bağlar bulunsa bile Müslümanların onlarla ilişkilerinde dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapılmakta. Ancak Müslümanlara savaş açıp onlara haksız baskılar uygulamayan gayrimüslimlerle iyi, iyi ilişkiler içinde olmanın ve hakkaniyete göre hareket etmeyin yasaklanmadığını belirterek Kur'an'ın Müslüman olmayanları mutlak düşman ilan etme ve onlarla iyi ilişkiler kurmaktan sakındırma gibi bir amacın bulunmadığı açıklık getirilmekte, tevhid mücadelesinde Hazreti İbrahim ve onun yoluna gidenlerin iyi bir örneklik teşkil ettiği hatırlatılmakta, Kur'an nazarında kadının statüsüne, statüsüne aşık tutan bir bi'at uygulamasına yer verilmektedir. Evet, yani burada iniş sebebi genel olarak da Mümtahina suresinde, aslında üç nokta ana, üç ana nokta üzerinde duruluyor. O üç nokta çerçevesinde inşallah izah etmeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yüzele zine amenu. Ey iman edenler. La <gülüyor> tettehizu Benim düşmanlarımı edinmeyiniz. Ve <gülüyor> aduvvekum. Ve aynı zamanda kendi düşmanlarınızı da. Ne edinmeyiniz haberi geldi. evliya <gülüyor> Dost edinmeyiniz. Tulkune sizi tuğsilune ileyhim. Onlara ulaştırır. Onlara kavuşturur. Onlara... Kavuşursunuz siz. İleyhim ne Kasten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz bununla kastetti. Gazvehüm, kaste, onlarla gazayı. Ellezi onlar ki rahu ileykum ve verra bihuneyn. Burada verra onu göstermişti. Festereddu ki ileride o da gelecek. Yani burada bir sahabinin, bir sahabinin Mekke'de bulunan bir yakınını, bir akrabasını gözetme sebebiyle bazı sırları onlara vermiş olmanın sıkıntısını dile getiriyor. Rabbimiz Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve selam'a bildiriyor. Tulku ne, ne ulaşırsınız, ulaştırırsınız, ulaşıyorsunuz. İlehim onlara. He, ne ile bir meveddeti, sevgi ile. He, burada ve verrah hu, bihunein, burada mesela aslında Huneyn gazvesinde oluyor. Huneyn gazvesinde alınan bir karar var. O kararların en önemlisinden birisi de en önemlisinden birisi de Mekke'de Müslüman olup da Medineli Efendimiz'e Müslümanlara katılmak isteyenler olursa onlar tekrar iade edilecek. Tekrar iade edilecek. Ama Medine'de bulunan Müslümanlar Mekke'ye katılırsa onlar tekrar Müslümanlara iade edilmeyecek. Böyle bir ağır şart içerisinde şahı bir şart durumu var. İşte o Hudeybiye anlaşmasında özellikle bu durum meydana geliyor. Bu olay da onun üzerine de cereyan eden bir olay olmuş oluyor. Burada bilmemedeti. He bu ne yapmış olur ve Rabbi huney. Yani burada Huneyne de Huneyin olayına da Huneyin gazvesine de burada bir işaret yapılmış oluyor. Ha, bu durum ne yapmış olur ulaştırır. İleyhim onlara bilme veddeti, sevgi ile, muhabbet ile, yakınlık ile, yani beynekum ve beynemsin ile onlar arasında, hani düşün ki değil mi? Adam Müslüman oluyor. Diyelim ki Medine'de ama Mekke'de akrabası, annesi, babası, çocuğu belki de değil mi? Yakınları orada müşrik. Şimdi arada ne var? Bir sevgi var, bir yakınlık olayı var. Bu da ister istemez bazı duyguların depreşmesine, o bir sevgiden dolayı bir yanaşmasına neden olmuş oluyor. Mesela ketebe he, Hatib bin Ebi Beltaa, Hatib bin Ebi Beltaa ilehim Onlara bir mektup yazıyor. O akrabalarına, sevdiklerine, muhabbet ettiklerine bir mektup yazıyor yakınlarına. Niel limalehu in dahum min evladı vel ehli mushikine. Müşriklerin içerisinde gerek ailesinin gerekse çocuklarının olmasından dolayı olması sebebiyle onlara bir mektup yazıyor. .iedzieć. Kim? Hatip bin Ebi Belta'a. الم... Festereddehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz mektubu geri aldı. Kimden? Mimmen <to> ersalehu <tactile> ma'ahu bi'ilam illahi <coughing> teâlâ Allah'ın bunu kendisine bildirmesinden dolayı yani... Rabbimiz efendimize bak böyle bir durum var ki ayette zaten surede onunla ilgili bu durumu efendimize bildirmesinden dolayı efendimiz o Hatip bin Ebi Beltean'ın Mekke'den bulunan müşriklerden yakınlarından ve evlatlarına göndermiş olduğu bazı sırları o mektupları efendimiz onlardan ne yapmış oluyor? Geri almış oluyor o mektupları. He ve kabile uzru Hatip fihi. Yani bu da da Hatip bin Ebi Belta tabi bunun bir yakınlık, bir akrabalıktan dolayı dile getiriyor mazeretini ifade edince efendimizde ne yapıyor? Onu affetmiş, onun özrünü kabul etmiş oluyor. Vakat kafaru bima vakat vahta ki inkar ettiler küfür ettiler bima cahemmin el hakkı, Hak'tan size gelmiş olan. Neyle küfrettiler? Câekum size geldi. Ney geldi? Minel hakkı. Hak'tan size gelmiş olan şey sebebiyle o da ne? Ey dinin İslamı vel Kur'an. Gerek İslam dini, gerekse de Kur'an'ın size gelmiş olmasından dolayı onlar ne yaptılar? Tam kabul etmediler, inkar ettiler, reddettiler, küfrettiler. Bunun üzerine yuhrucûnel resûle ve yiyyâkum. Bununla da kalmadılar ne yaptılar? Mekke'den. Efendimiz'i ve bütün Müslümanları gerisin geriye çıkarttılar. Min Mekke'de bir tazikihim aleykum. Size ne yaptılar? Baskı yaptılar. Baskı yaparaktan sizi yurtlarınızdan, memleketinizden hem Resulü hem Peygamberi hem de sizleri oradan çıkartmış oldular. Ne sebebiyle? El-Tü'minu, eyyalli ejli, el-amentum billahi rabbikum. He, Rabbiniz olan Allah'a iman etmeniz sebebiyle onlar hem resulü hem de sizlere ne yaptılar Mekke'den geri çıkarttılar. He, in ciha'den lil cihadi fi sabil, eğer benim yolumda cihada çıkarsanız, cihat etmeye çıkarsanız, cihat ederseniz. He, ve aynı zamanda ve'tiha emrdatı. Burada ne yapıyorsunuz? Hem Rıza He, benim rızamı, benim yolumda ve benim rızamı talep ederekten aynı zamanda ne yapıyorsunuz? Cihada çıkıyorsunuz. Ve cevabı şerbi, Yani yani eğer benim yolumda cihad etmek istiyor iseniz ve benim rızamı arıyor iseniz o zaman ne yapmanız gerekir? Fadet o üşükleri kendinize dost edinmemeniz gerekir. Onlar ne yapıyorlar? Tusirrune ileyhim bilme veddeti. O sevgi ile, şefkat ile o hani dedi ya Mekke'de aileleri var, çocukları var. Ondan dolayı o muhabbetten dolayı o sırları onlara ne yapmış oluyorlar? Açmış, o sırları hani mektup yazmış diye ya, Efendimiz o mektubu geri almıştı. O sırları onlara gerisin geriye ve bildirerekten işte durum bu var. Bir derece bazı önemli sırları Müslümanların aleyhine olacak sırları onlara ifşa ediyorlar ki ve ene alamu bima ahfaytum. Ve ben sizin gerek gizlediğiniz ve ma'alentüm ve gerekse de açıklamış olduğunuz şeyi elbette ki bilirim. Ve men yef'alu siz sizden kim bunu yaparsa e yani sırrı haberin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebinin gizli haberlerini onlara, akrabalarına, müşriklere eğer duyururlarsa ne yapmış olurlar? İhanet etmiş olurlar. Sadece onunla da kalmaz. Fakat dalleseva'es-sebil onlar orta yoldan, doğru yoldan sapmış ve sapıtmış olurlar. Burada sevaes bir deyimdir. sevaes bir deyimdir. Burada da ifade edecek akta'a tariqal huda. Hidayet yolundan sapmış ve sema fil asli el vasatu. Seva kelimesi aslında orta manasına yani şarampule yuvarlanmış olur. Orta yoldan çıkınca ne olur? Şarampule uçuruma yuvarlanmış olur. Doğru yoldan, hidayet yolundan çıkmış olur. Evet, in yes kafukum. In yes kafukum. eğer ve aynı zamanda yes Onlar ne yapmış olurlar? Size üstün gelmiş olurlar, garip gelmiş olurlar. Sizin üzerinizde zaferlerini, güçlerini yapmış olurlar, ilan etmiş olurlar. Kısacası sizi ele geçirmiş olurlar. Yakunülukum a da yani olur size olurlar düşman. Size düşman olaraktan, size düşmanlık yaparaktan ne yapanmış olurlar? Sizi ele geçirmiş olur, size üstün gelmiş olurlar. Sadece bununla da kalmazlar. Daha ne yaparlar? وَيَبْسُتْ اِلَيْكُمْ اَيْدِيهِمْ Ellerini size doğru uzatırlar. Niçin? Yardım için. Yok. Yani bir katli ve darbe. Sizi öldürmek veya vurmak üzere ellerini size uzatırlar. Elleriyle size böylece zarar vermeye çalışırlar. tüm bir su. Sadece ellerin değil, dillerini de kötülüklerle size doğru uzatırlar. Ne yaparak dillerini uzatırlar? Biz sebbi ve mi? Küfür ederek ağır hakaretlerde bulunur. Hem elleriyle size öldürür, hem dilleriyle size hakaret ve küfür etmiş olurlar. He veveddu temenne. Onlar ne isterler? Lefte ne? sizin onların Bağlanmanızı yani inkar etmenizi, kafir olmanızı onlar sizden elbette ki isterler, iste, istediler, istemiş oldular. Yani hakikaten öyle. Onlar ne yapılırsa yapsınlar sevmezler, muhabbet etmezler. Ne zaman yine başka ayetlerde de bunu işaret ediyor Rabbimiz. Siz onların dinine girmedikçe, siz onların dinine girmedikçe onlar sizden asla kesinlikle ve kesinlikle razı olmazlar. Ha. Len tenfaukum erhamukum. Len Tehki, tenfaukum. Buradaki len neti istikbalde. Len tenfaukum erhamukum. Tekidi, nefi istikbal. Efendim? Tekidi nefi istikbal. Tekidi nefi istikbal. Yani burada şunu ifade ediyorum. Onların size fayda vermesi geçici değil. Hiçbir zaman için. Yani kesinlikle ve kesinlikle asla ve asla onlar size Onların sizlere olan yakınlılıklarının bir faydası olmaz. Yakınlıklarından dolayı onlar size bir fayda asla ve asla vermezler. Her halükarda. Hocam bunlar sahabilerin mi? En sahabilerin mi? O kafirler, o müşrikler Müslümanlara. Yok. Her Müslüman değil mi? Tabi ya. O Müslümanlar... لَنْ تَنْفَاكُمْ erhamukum. O sizin yakınlarınız var ya karabetikum. Sizin onların yakınlığını, yakınlığınız sebebiyle onlar size asla bir fayda vermez. Yarar sağlamaz. Vela evladım, evlatlarınız da, ne yakınlarınız, akrabalarınız ne de evlatlarınız size bir fayda, bir yarar sağlamaz. Kim onlar elmişikün ellezine ve el haber min el azab fit mesela ne yapmışlardı demin o mektup meselesine gene geliyor. O sizin sırlarınızı vermiş olmanızdan dolayı, aa bak bize bunlar sır verdi, dur ki biz de bunlara fayda da bulunalım demezler yani. Demezler. Demeyecekleri için onları size yakınmış, akrabaymış, evlatmış diye o müşriklerin size asla ve asla bir faydası olmaz, size bir fayda vermezler. He. Bu da ne olur? Ahiretteki bir azabı gerektirmiş olur. Onun için kesinlikle onlar size fayda vermedikleri içindir ki siz sırlarınızı onlara ifşa etmeyin, vermeyin. Haa. Yevmertler, lantenfa erhamukum evladukum. Ne yakınlarınız ne de evlatlarınız size fayda asla vermez. Ne zaman Yevmert kıyameti, kıyamet gününde. O kıyamet gününün özelliğine yafsilu beynekum. Ha, aranızı ne yapar ve beyneküm? Sizinle onların arasını birbirinden ayıran. Ayet öyle diyor. ve ta yevme yuhel mücümun. Ey günahkarlar, bugün birbirinizden ayrılınız. Bugün birbirinizden ayrılınız. O her şeyin birbirinden ayrıldığı o günde, birbirinden ayrıldığı o günde demek ki akraba da, yakın da, evlat da, her başka ayette ne diyordu? Yani herkesin birbirinden kaçmış olduğu, sorumluluktan dolayı, hesaba çekilmekten dolayı ürpermiş olduğu o günde insanın yakını da evladı da o her şeyin fasl olduğu, yeme fasıl diye ifade edilen başka ayette de geçiyor, o günde hiçbir fayda, hiçbir yarar elbette ki vermez. Fetikonu nefil cennet çünkü siz cennette olursunuz ve fi cümlet ilki diğer tüm kafirler de cehennemde oldukları içindir ki onların size bir yararı bir faydası da olmaz bir fayda da veremezler. Valla bima tameluna basir ki Allah yaptıklarınızı görendir. Kat kahnetleku muhakkak ki üsbetün kudvetün hasenetün sizin için güzel bir örnek vardır. Kimde fi İbrahim'e İbrahim'de de. Hatırlıyor musunuz böyle bir ayet kimin içinde geçiyor? Değil mi? Ha. Lekat kana fi Resulillah husvetun hasenetun. Limen kaneyrullah vel yebel afir. <gülüyor> Ayetinde olduğu gibi aynı zamanda bu ifadenin bir örneği de İbrahim Aleyhisselam'da sizin için ne vardır? Kudvetun, <gülüyor> bir önderlik, bir öncülük, bir rehberlik yapma konusunda güzel bir örnek vardır. Yani bir kavlen ve fiilen. Hangi konuda? Gerek söz konusunda, gerek amel konusunda, fiil konusunda İbrahim'de sizin için güzel bir örnek vardır. Aynı zamanda وَالَّز۪ينَ مَاهُ minel الْمُؤْمِن۪ينَ Ve ona iman etmiş olanlarını da da Kim onlar? Müminlerde de sizler için güzel bir örnek vardır. اِذْ بَقْتَاكِ karu dediler, لِكَوْمِهِمْ Kavmine اِنَّا بِرَاءُنْ مِنْكُمْ Muhakkak ki biz sizden beriyiz. Kavmi için dedi. Ne dedi? İnnâ burâ'âu biz sizden beri uzağız. Cebû beriyin, kesârifin gibi. Minkum sizden aynı zamanda hem sizden beri uzağız. sizde bir ilişkimiz yok. Aynı zamanda gömin mâ ta'budûne min dûnillâh. He Allah'ın dışında tapmış olduğunuz şeyden de biz neyiz? Uzağız ve de ve beriyiz. He nabikum, enker enkernâkum. Sizin inkar et, inkar etmeniz sebebiyle He. Sizin he, inkar ettiklerinizi, inkar ettiklerinizi ne yapıyorlardı? Mesela Allah'a iman etmiyor, Resulüne iman etmiyor, he, onu kabul etmiyor. Böylece biz de siziz, gerek sizin, gerekse sizin Allah'ın dışında inkar etmiş olduğunuz şeylerden neyiz? Onlardan bereyiz onlardan uzağız. Ve beda beynena ve beynakum. Bizim ile sizin aranızda, burada cümleler bu. Vana suresinde çok uzun Onun için onu toplu olaraktan ariyeyeten bağlayacağım ve Beda Bey ve Beyn bizim iiresinde aranızda açığa çıkmıştır Ne El Abel bağlığa ebeden ebediyen düşmanlık ve kim ve nefret Elbette ki açığa çıkmıştır belirginleşmiştir Hatta öyle ki ne zamana kadar tutminu billahi vahtaı bir olan Allah'a iman edinceye kadar Ha illa ki kavle İbrahime bihhi İbrahim babasına dedi ki, La le estağfiren le-leke. Muhakkak ki ben senin için mağfiret dileyeceğim. Burada bir problem var. Burada bir sıkıntı var. Ayet-i Kerim'e o sıkıntıyı dile getiriyor. Hani babası, İbrahim peygamberin babası, Azer. Azer ne yapmıştı? Put yapıp satıyordu. Yani kendisi tevhidin babası, babası ise... Futperesliğin babası, Aynen. üreticisi, yapıcısı durumda. Şimdi İbrahim Peygamber diyor ki ben senin için Allah'tan mahfiret dileyeceğim. Burada ne var müstesnamin üsver. He. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın genel özelliği neydi? Örnek olması. Üsver yasene sahib olması. Yüce dilek o müsiter hasene. Ama burada bir istisna durumu var. Bu konuda şey kudve değil, örnek değil. Babası da çünkü. He, yo bu konuda örnek değil. Niye? Ama babası müşrik. Putperes olan babası için mağfiret diliyor. Putperes için mağfiret dilenir mi? Dilenmez. İşte bunu yorum yapacağız. Ha, ey yani fereyselukum ettesi bir hifizalike bir entestafiru lilküf var. Yani kafir olan bir insan için mağfiret dilemiş olması ve ona uylması fereyselukum es -Sibi. Bu noktada ona uymak gerekmez. Bu konuda İbrahim, İbrahim Peygamber'e uymak gerekmez. Hangi konuda? فِي ذَلِكَ بِيَنْ تَسْتَغْفِرُوا الْلِكُفَّارِ Kafirler için mağfiret talep etmesi noktasında ona uyulması gerekmez. Bunu diyor canım, Numa'da Hazreti İbrahim ne yapar? onu yapma. Örnek güzel örnekler oluyor. Ama, Ama bazı için müşrik oluyor. Başlası için denemeyin. bu öl ölçü olmaz. Niye örnek olmaz. Niye, niye onu diyecek? Küf, kafirler için mağfiret dilenmez ki kafir zaten. Onu babası bir şey yapıyor. Orada onu ifade edecek. Altta gelecek şimdi o. bak ki ve ma Ben senin için sahip değilim, malik değilim, güç yetirecek değilim. E yani min azabihi ve savabi gerek azap, gerek savab konusunda min şeyin herhangi bir şekilde, herhangi bir şekilde güç yeterici değilim. Yani ne seni azaptan koruyabilirim, ne de sana savab verebilirim. O noktada yeterli değil. Kenabih an ennehu, <gülüyor> bununla ne yaptı? Kinaye yaptı. Neye? La yemni kullahu, istifari. Ha babacığım, artık bu durumda benim sana yapacağım istifarin dışında yapacağım elimden gelen bir şey yok. Allah seni affetsin. Hani bazen biz de diyoruz ya yanlış yapan birisine, onu düzeltemeyince, bilim artık ben ne diyeyim ki sana? Allah, Allah seni affetsin. Aleyke iblis diyor. Ha, alek iblis diyor. Artık sana tevbe gerek. Artık yapılacak bir şey yok. Allah <gülüyor> seni <sana> affetsin. Fıvmebün günü <gülüyor> alei el müslismin aysu el muradu minhu ve inkânemin aysu zahiru mina yuteessa bi. Burada şöyle diyor, yani bu durum örnek alınmayacak. Demin de dediğim gibi örnek alınmayacak kısmdan. Ve kendisine uyulan sözlerden, ve kendisine bu noktada uyulan sözlerden ama örnek alınmayacak bir durum olmuş oluyor burada. Kuldeki de ki, he, şunu de. Femen kim يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ Yani senin için Allah'tan kim bir şeye sahip olabilir, güç yetirebilir? Ve istifaruhu, işte bak burada ne yapıyor? Meseleyi izah ediyor müfessir. Şimdi burada İbrahim peygamberin babası için istiğfar talep etmesi bizim için de örnek olmayan istisna olan bu durum nedir? Diyor ki: "Kable en yetebeyene lehu enne adu billahi kema zikra <gülüyor> berae." Beraa Suresi'nde geçtiği üzere Allah'ın düşmanı olduğu daha belli değil. <gülüyor> Azerin, he, putperest olduğu, Allah'ın düşmanı daha açık ve net belli değil iken ha bu sözü söylemiş. Bu sözü söylemiş. Diye müfessirler bu noktada tefsir ediyor. Ya hocam Allah'a örnek almayın demiş o zaman. Ha işte bu durum istisna. Ha bu durum onun içine ayet ne yapıyor? Bunu istisna tutmuş oluyor. Bu sözü. alabilir miyiz hocam? Ha? Örnek alabilir miyiz? Örnek alabiliriz. Örnek alabiliriz. Niye, Ama değil? nedir? Onun kafir olduğu tamamen belli değil. Açık değil, alabiliriz. net değil. O durumda onun için istiğfar talebinde bulunulabilir. Bulunulabilir. Haa. Rabbele <gülüyor> Rabbena ey Rabbimiz aleyke tebekkelna biz sadece ve sadece neydi aslı tebekkelna aleyke hey, evet. he, burada etmiş eden, tahsis <gülüyor> etmiş oluyor sanadır sadece tevekkülümüz ve ileyna ileyke enetna dönüşümüz yine sanadır ve ileyke kelimesi yine dönüş varış son nokta yine sanadır mimme halil ve memmahu bu nedir Hz. İbrahim peygamber ve onunla beraber olanların sözüdür. Ki ey karu demişler. Ne demişler? Rabbena, ey Rabbimiz. La tecalna fitneten. Bizi fitne sebebi, imtihan sebebi yapma. Kim için? Lillezine keferu. İ küfredenler için. Kafir olanlar için bizi fitne sebebi yapma. Yani ne demek? Ey la tuzhiruhum aleyna. Onları bizim üzerimize galip getirme. Üstün getirme. Niye üstün getirme bir onları bizim üzerimize. Çünkü o zaman ne yapmış olurlar? Feyasun ennem alel ve onlar zannederler ki kendileri bak biz üstün geldik. O arada biz neyiz? Hak üzerindeyiz. <gülüyor> ha, haklı olmasaydık üstün gelmezdik. Onun için bize üstün kılıp da onların haklı olduklarını onlara zannetmeya Rabbi böylece onlar haklı olduklarını zannetmesinler. Burada bir haşiyer söyleyeyim mi hocam? Söyle buradaki dua daha daha çok daha çok şeyler açıklanmıştır onları bize galip etti getirme veya bizi doğrudan Yahut onlar vasıtasıyla cezaya çarpatmak ki bunların iddiası doğru olsaydı güvendikleri Allah onlara desteksi ki desteksiz bırak bırakmazdı ya da bu muameleye maruz kalmazlar da şeklinde düşünmesinler diye Ve son yüzden kendilerinin hakikat üzere olduklarını sanmasınlar. sanmasınlar diye onları bize ya Rabbi ne yapma üstün getirme e yani feyhumulüne anil hakkı yani haktan meylederekten, haktan saparaktan, kendilerinin hak olduğunu düşünme noktasına gelmelerine sebep olmamak için böyle zannetmesinler diye aslında buradaki olumsuz da söyleyebiliriz. Mesela olumsuz yok ama la fiyazunlu manası. Onları bize üstün getirme ki hak üzere olduklarını zannetmesinler. Hak üzere olduklarını zannetmesinler. Yine one tusalli aleyna bir bir azabin, bir azab bile de onları bize musallat kılma. La netahammelo, biz buna ne yapamayız? Tahammül getiremeyiz. <gülüyor> ve yaholune beyına ve beyinma evcibet aleyne elkiyamu bihi min kavlin ve amelin ve iytikadin. veya ve veet Yahul aramıza ne yapmış olur? Aramıza o evcibet aleyne elkiyam bi. Ve biz onlarla böylece artık bir savaş durumu da vacip duruma gelmiş olur. Hangi noktalarda sözde, fiilde, inançta bir fitne, bir savaş, bir ihtilaf, bir mücadele durumu meydana gelmiş olur. Vahfirena bizi mağfiret et. Rabbena Ey Rabbımız inneke ente'l Azizur Hakim. Sen aziz ve hakimsin. Fi mülki ve sul'i, mülkünde ve yaratmanda izzet ve hikmet sahibisin ey Rabbim. He, oraya geldik demi söylediğimize, lekat kaneleku muhakkak ki sizin için vardır. Bu da ikincisi demin söylediğimiz. Ya ümmet Muhammed, ey ümmet Muhammed. Ve cevabu kasemin mukadderin, mukadder bir yeminin cevabı olmuş oluyor. Fihim onlarda üstretül hasenetün. Muhakkak ki onlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Kim için, kimen kane? O kimseler için ki yer cullah veli ahir. Allah'a ve ahiret gününü umanlar için onlarda güzel bir üsvey hasene örneklik durumu vardır. Bu nedir bu ifade? Bedrül ihtimalin min kum. Buradaki küm ifadesi de ne yapıyor? Hepsine şamil. Hepsini içerisine alıyor. Bir iadecil cari carın olmasıyla hepsini içerisine kapsam alanına almış oluyor. Yani yahafuhuma er yazunu sabab ve ikabu. Yani her sevap ve cezayı düşünmesi hem de o Allah'tan korkması yönüyle ahireti, Allah'ı uman ve düşünen kimseler için onlar da sizin için güzel örnekler elbette ki vardır. Ve <gülüyor> men kim de en yuvali elcuffare kim de kafirleri dost edinirse fe innallaha muhakkake Allah hüvel ganiyyu an mahlukatından müstanidir ihtiyacı yok. Elhamid li taati. Elbette ki itaat eden kimseler içinde o nedir? Hamittir, mahmuddur. He, kulları sevaplandıran, kulları tarafından övülen ve övülmüştür. Asallahu umulur ki Allah eyec ale beynakum ve beynen nazi'a adetun minhum o münkifare Mekke. Umulur ki Allah Mekke kafirleri ile size düşmanlık yapmış olan Mekke kafirleriyle sizin aranızda kılar. Neyi kılar? Taeten lillahi teala. Yani Mekke kafirleri taeten lillahi teala meveddeten. Aranızda ne yapmış olur? Bir muhabbet ve bir sevgi koymuş olur. Yani sizin ile size düşmanlık yapmakta olan Mekke kafirlerin arasına umulur ki Allah bir sevgi, bir muhabbet, bir meveddet koyar. Ne ile? Bi'en yehdihim lil imani onları imana sevk etmek ile. böylece feyasiru lekum evliya onlar imana gelince sizin neyiniz olmuş olur dostlarımız olmuş olur dost haline gelmiş olur yani zor bir şey değil Allah kalplerine iman koyar aha sana dost olmuş olur he vallahu kadirun ala zalik Allah buna gücü yeter fakat faaleu nitekim değil mi Mekke'nin fethinden sonra ne oldu binlerce insan Efendimiz hutbe verirken ve hutbesi, bak iki sene içerisinde on binden fazla, yüz binden fazla ve şimdi milyarlarca insanlar olmuş oldu. Bu da neyle oldu? İşte Allah'ın onların kalplerine hidayeti vermesiyle. <gülüyor> Allah onların geçmiş olan günahlarını mağfiret eder, <gülüyor> ve Allah onlara karşı gayet merhametlidir, merhametkardır. Evet. Demek ki la yanha kullallah. Allah sizi engellemedi, men etmedi. Allah sizi men etmedi. Neyden? Alilezine le mukatilukum min el-cuffare. Kafirlerden kafirlerden savaşmış olduğunuz kimseler. Hangi konuda? Fi Ha dinde din konusunda Kafirlerden sizinle savaşmayanlar. Bir, Mekkeli kafir var ama sizinle savaşmamışlar. Bir bu özellikleri var. Daha ne yapmamışlar? Velem yuhuricukum min diyarikum. Ve sizi yurtlarından çıkartmamışlar. Hani yukarıda dedi ya, sizi hem yurtlarından çıkartıp sizi öldürenler var. Bunlar ise burada Cenab-ı Hak istisna yapıyor. He, o Allah sizi neyden men etmiyor? Sizinle savaş, din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurtlarından çıkartmamış olanlar konusunda. Ha, neyden? Men etmiyor. İşte onun haberi geldi. En teberruhum bedül ihtimali minel lezine. Şundan men etmiyor. Onlara iyilik yapmanızdan men etmiyor. Şimdiki, şimdiye uyarlayalım. Müslüman olmayan birisi var. Seninle savaşmıyor. Seni mahallesinden kovmuyor. Çık git burada. Veya kimilerin dediği gibi git Arabistan'a git. İslamiyet'i yaşayacaksın, dini yaşayacaksın git Arabistan'a git. He. Diye seni memleketinden uzaklaştırmıyor. Ve seninle savaşmıyor ise ona ne yapılabilir? En ruhum, Ona iyilik yapılabilir. Daha ne yapılabilir? Ve tuksitu, ilehim, onlar Onlara adil bir kristi. Adaletle muamele edilebilir. Eyyar bir adli. Ve haza bu kabl el bir cihadiyim. Yalnız burada bir şey istisna yapıyor. Bu ayet Cihad emri gelmeden önce. Cihad emri daha gelmeden önce. Hani cihad emri ne diyordu? Sizinle savaşanlarla, de savaşın. de savaşın gibi. İnnallâhı yuhb-i'l-muhsettin el-adilin. Muhakkak Allah, adaletli olanları, iktisatlı olanları, gâsıtinden olanları sever, adil olanları sever. Burada... Allah'ın yasaklamadığı kısım insan bu. Peki yasakladığı kim? İnnama ancak yani hakumu Allah. Allah sizi yasaklar. Neyden? Anlezine o kimselerden ki katil yuğum fitdini, din konusunda sizinle savaşıyorlar ve akrej yuğum ve sizi de aynı zamanda yurtlarınızdan çıkartıyorlar. Bununla da kalmıyorlar ve saheru a ve ala ikraj sizin çıkarılmanızda diğer müşüklere ne yapıyorlar? Yardım o yardımcı oluyorlar, destek oluyorlar. Ne? He, en tevellahühüm. İşte onları dost edinmenizi, onları dost edinmenizi Allah size yasakladı. Niye? Çünkü onlar ne yapıyorlar? Bir, Din konusunda sizinle savaşıyorlar. Yurtlarınızdan çıkartıyorlar ve bu kötülüğü yapanlara da yardım ve destekte bulunuyorlar demek ki onları dost edinmenizi yasakladı. Ellezine yani tattakhizuhum evliya onları dost edinmenizi. Bu ne yapıyor? Ellezine'den bedeli ihtimal olmuş oluyor. Ellezine, ellezine'den. Ha ve men ama kim de onları kendilerine dost edinirse feula kaum zalimun. Onlar ne olmuş olur? Zalimlerden olmuş olur. Burada ayrı işte birkaç konu dediğim ya. Özellikle üç temel konu. Diğer bir konu da şu. يَا يَلَزِينَ آمَنُ Ey iman edenler! اِذَا اَجَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ بِالْسِنَةِهِنْ لَ Kelime-i şahadet getirerek, dilleriyle Müslüman olduklarını söyleyerek sizlere mümin kadınlar gelirlerse o mümin kadınlar kim? مُحَاجِرَاتٍ مِنَ الْكُفَّارِ بَعْدَ سُولْهِمَ fil فِي الْهُدَيْبِيَ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ اِلَى الْمُؤْمِنِينَ Şimdi suhtan sonra, su Hudeybiye, Hudeybiye'de mümin olup da suh yapıldıktan sonra kafirlerden mümin olaraktan, kelime-i şehadet getirerekten size kadınlar gelirlerse, size kadınlar gelirlerse ne yapın? فَمْتَحِنُوْهُنَّ İşte ayet müntahine suresi var ya buradan alıyor. فَمْتَحِنُوْهُنَّ Onları imtihan edin. Ne ile? Bi, bi halfim, yemin ile. de ma maharecne illa rabet fil İslami. Niye Hudeybiye'den kaçtın geldin? İslamiyet'e Altta sıralayacak. Başka sebep mi var? Yoksa gerçekten İslamiyet'e rağbet gösterdiğin, teşvik ve şerp gösterdiğin için mi geldin? Hangi sebeple geldin? O konuda bir yemin ettin onlara. Vallahi biz Müslüman olmak için geldik. Diyorsa ama mesele yok. Yani la buddenli ezvacığin küf var. Niye Müslüman oldun geldin? Kocama kızdığım için. He, öyle olmayacak. La bir ezvacığin el küffar. Kafir olan zevcelerine buzdan dolayı değil. Vele aşkenli ricâl-i Müslimîne, veya Müslümanlar içerisinde birine aşık olmuş. Onun için gel kalkmış gelmiş. Bu da olmaz. Kezânî tekim. Hanin nebi sallallahu aleyhi yuhallifuhunne Efendimiz de ne yaptı? O gelen Hudeybiye'den sonra, o sulh anlaşmasından sonra gelen o kadınlara yemin ettirdi. Gerçekten niye geldin, mümin oldun? İşte Müslümanlardan birine aşık olduğun için mi? Yoksa kafir olan müşrik kocana kızdığın için mi? Yemin ettirdi. Allah-u bir bi'imanihinne. Muhakkak ki Allah onların imanlarını en iyi bilendir. Fe'in alimtuluhunne. He, ha, zanemtuluhunne hali halifi yemin ettirdin, gerçekten onların müminatin, mümin olduklarını biliyorsun. Mümin kadınlar olduklarına kanaat getirdin. O zaman ne yap? فَلَا تَرْجِعُوا هُنَّ تَرُدُّوا هُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ Onları kafir kocalarına gerisin geriye gönderme. Ya tamam sen git kocana, tekrar kafir kocana diye onu tekrar kocasına, kafir kocasına gönderme. Niye? لَا هُنَّ حِلُّنْ Çünkü o kadınlar, mümin olan o kadınlar o kafir olan kocalarına helal değildir. Bu bir. İkincisi, velahum <gülüyor> onlar da yahillûne ve Velahum <gülüyor> onlar da değildir yahillûne lehûnne. O kadınlara da o müşrik kocaları helal değildir. Müşrik kocalarına o kadınlar, o kadınların müşrik kocaları helal değildir. Ve atuhum, onlara verin. Ey o'tur küffare ezvâcehünne. O kocaların Kafir olan kocalarına verin. Neyi verin? Ma enfaku alehinle minel muhiri. Hani o kadın geldi ya, olayı anladınız değil mi? O kadın geldi ya, ama kafir kocası o kadına mehir vermiş. Ha, o zaman o kocasına o mehri verin. Geri verin. Ha, geri verin. Ha, neyi verin? Ma enfaku. infak etmişse vermişse. Alehinle minel muhiri. Vela cunaha aleykum. Sizin için herhangi bir günah sorumluluk yükümlülük yoktur. Neyden? Entenki hu o size gelip de Müslüman olduğunu söyleyen kadınların nikah etmenizde sizin için herhangi bir günah, herhangi bir sorumluluk durumu yoktur. Yani bir şart ve ve inkıdavun adeti. Yani şu şartla ki adetlerinin, adetlerinin bitmiş olması şartı ile değil mi? Yani mesela 4 ay 10 gün. Mesela adet durumlarının yine iddet, iddet durumlarının bitmiş olması şartı ile. Hazabı biha. biha ve Böyle bir durum yok ise böyle bir durum yok o zaman iddeti de gerek yok ibdet durumuna da gerek yok o zaman kabul icab kabul ve icab şartları bunun dışında şahitlerin durumu neticesinde Böylece nikahınız ne olmuş olur? Ey, olmuş, doğru olur. olmuş, olur. İzâ ne eğer onların ucûruhenne muhurehunne eğer onların mehirlerini verirseniz burada mesele kalmaz. Onlar sizin için helal olmuş, olur. Vela tümsikü bi'isemir kevâfiri Heeeh. Kafir kadınların nikahını Kafir kader. Velatüm siki bir isemil kafir'i, kafir kadınların nikahlarından dolayı onları tutmayın. Kafir kadınları, hani karı, karısı kafir, o zaman onu tutma, bırak yani, bırak, boşa. Hani onu boşa. Onun dışında, eğer onların nikahlarını verirseniz, o size Müslüman olarak gelenleri evlenirseniz ondan da böylece sizin için herhangi bir şey yok. E yani veratüms gibi isemiz zevciat kafirat, kafir kadınların nikahlarını tutmayın. Li enler İslam'e çünkü İslam nedir katla hazir ismeti. Yani İslam o nikahı helal kılarken küfür on nikahı kat etmiş oluyor. Yani irtidat dinden dönme ve küfür nikahı da böylece otomatikman. Yani adam boşandım kadın boşandım demese de küfür nikahı otomatikman boşanmış oluyor, kesmiş oluyor. ve bu da nikah nikah bağı. Hazza iza estem, tüm velem yüslimle ve hazza inlemtekü elmenutu, he kitabiyeten fe in Ama ehli kitaptan birisi ise onunla evlenilebilir. Ama inkarcı ise o da otomatikmen on nikahı kesmiş, atmış olur levendo yeciyuzu lil müslim ile ha devamı evla. Ha bir müslümanın ehli kitaptan olan birisiyle evlenmiş olması ve nikahını devam ettirmiş olması elbette ki uygundur. Ama müslüman olması nedir evladır. Yani bir ehli kitaptansa bir müslüman ile evlenmiş olması ehli kitaptan evlenmesiyle daha ondan daha uygun, daha evla olmuş oluyor. E bil hakati bilmiş yine katılanlar müşriklere Mürtedatın nikatı irtidadihinde nikah hukum, bir şartla Allah tercihler İslam'ı fil fil iddeti. Filman izahkânetmedik olamıya, emir iddetü kablet-duhûli fettûne cizel fırka. Burada da birincisi küfürdü, burada da irtidadı şey yapıyor. Yani mürtet olma durumunu ortaya koyuyor. Birincisinde inkardan dolayı nikah düşüyor. İkincisinde de irtidattan dolayı, mürtet olmaktan dolayı tekrar İslam'a dönmedikçe onun nikahı böylece sahih ve doğru olmamış oluyor. Evet. Veselo utlubu siz de isteyiniz. Neiba enfaktum alehinne minel muhire. Onlara vermiş olduğunuz mehirlerinizi de ne yapınız tekrar isteyiniz. Fi suretil irtidade. Mürtet olmaları durumunda. Hadi diyelim ki Ta, adamın karısı mürtet oldu, müşriğe gitti. O zaman müşrikten ne yapacak? O karısına vermiş olduğu mehri ondan gerisin geriye istemiş olacak. Siz istediğiniz gibi onlar da istesinler mehirlerini vermişse. O Müslüman olup da size hicret etmiş olan mümin kadınları almanızdan dolayı onlar da isterlerse mehirlerini onlara da veriniz ki ama önceden de geçtiği gibi onlara verilmesini gerektirdiği gibi. Evet. Faatul lezine zehebet ezvacuhum. He, faatul lazine zehebet faatul o kimseleri ki nasıl? Şöyle. Ha, velikum Zalikum bu nedir? Bu sizin için hükmullah. Allah'ın size vermiş olduğu bir hükümdür. Yahkumu beynekumu Allah ne yapar? Bihir bununla aranızda hükmeder. Wallahu alimu hakim. Allah her şeyi bilen ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilendir ve Allah aynı zamanda hikmet sahibidir. 11. ayeti oradan oku. 11. ayet. Onu, onu Muhammed sen oku, 11'i de sen oku. Oku Muhammed. Ey iman edenler! Mümin kadına göç ederek size geldiklerinde onların imanlarını Allah daha iyi bilmek, bilmekle beraber siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız onlara kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. <gülüyor> onlara kocalarına harcadıklarını mehirlerine geri verin. Mehirlerine ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kafir kadınların nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehir isteyin. Onlar da harcadıklarını istesinler. Allah hükmü işte budur. Aranızda hükmü küfrü böyle verir. Allah aranızda böyle verir. Allah hakkıyla bilmektedir, hüküm ve hikmet sahibidir. <gülüyor> 11'i de oku. Şahit eşlerinizden biri kafirlerle... Kafirlerle kaçar, kaçar, böylece ha. tazminat. وَإِنْفَاتَكُمْ شَيْهُمْ مِنْ ey اَيْوَاهِدَةُ فَاَكْسَرَ مِنْهُ Gerek bir veya birden fazla olan eşiniz, eğer kafirlere kaçar ise. Yani eşi var, bir veya birkaç tane. Evet, eşine yapıyor? Kafirlere kaçarsa. Evet. Böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, ha. eşlere gitmiş olanları harcadıklarına den bir şey verin. inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakın. Sakının. Ha, ne yaparız? Ne yaparız? Eğer şey muhurine bir zihib gitmelerinden dolayı mehirden herhangi bir şey var ise iler küfvari. Onlar kafirlere kaçmış ise ne olaraktan <gülüyor> mürteddatin. Mürtet olmuş olaraktan giderekten sizden kafir olanlara kaçmış olanlar varsa kafir olanlara gitmiş olanlar varsa bu sefer ne yaparız? fa akeddtum siz de aynı zamanda onun açısını çıkartırsınız ne olarak fakazevetum ve hanemtum onlarla savaşır ve onlardan ganimet elde edersiniz ganimet alırsınız fa atul siz de veriniz zehbet gitmiş olan ezvacun minel ganimeti ganimetten o zevceleriniz gitmiş olan kişilere de siz de verin misla ma onların infak ettiği gibi yani nasıl ki onlardan infak ettiğiniz mehir'i alıyorsanız siz de onlara infak ettikleri mehirlerini veriniz karşılıklı olarak. Lī aleyhim min ciyātir <gülüyor> Sizden kafirler tarafına, kafirlerden de sizin tarafına gelmiş olan o eşlere mehirlerini verin veya onlardan mehirlerini alın. Bettekulla, Allah'tan korkun. <gülüyor> Elledi o Allah ki antum bihi müminün. Kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkunuz. Ve katfa alen müminine ma'u mirudhi miner <gülüyor> iitan lükkufari bel böylece ne yapmış oldular müminler kendileri için emredilmiş olan Kur'anın emretmiş olduğu bu şeyi de aynen yerine getirdiler o muhacir olan kadınlarının nafakalarını da kafir olan kocalarına vermiş oldular. Ha burada değişik bir konuya geliyor yâ yânebiyû el peygamber izâca ekel müminatu. Mümin kadınlar size geldiğinde yubaye örnekken ne olarak biat etmek üzere size geldiklerinde Ne hangi konuda Allah'a şir koşmama şey Allah'a hiçbir şey şiir koşmama konusunda mümin kadınlar size biat etmek üzere geldiklerinde daha ne diye sözleşme? Burada sözleşmeleri sıralıyor. Bir Allah'a eş ortak koşmayacak. İki velayesrik ne, hırsızlık yapmayacak. Üç velayesin, zina yapmayacak. Dört velayaktun ne, evladahımla, kendi çocuklarını kız çocuklarını öldürmeyecek. Nitekim kemâkanı yuf fil cahiliyeti hemin ve edil benat, kendi kız çocuklarını diri diri gömdükleri gibi. Onu diyecek, ey yani defen hüne ahyaen diri diri gömdükleri gibi kafel ari ve fakri. Neden dolayı diri diri gömüyorlar? İki sebepten. Kocaya vermekler, ağırt ettikleri için bir de fakirlik sebebiyle. Bu iki sebeple çocuklarını gömme konusun gömmeme konusunda da ne yap, sana biat etmiş olan o kadınlar. Yok. Daha ne yapacaklar? Velayeti ne bir <gülüyor> bühdanın yefteriyn o beine ve erjülihinler elleri ve ayakları arasında elleri ve ayakları arasında bazı iftiraları yayma, iftiraları duyurma. Yani iffet ve namussuzluk gibi durum yapmama konusunda da seninle biat etmiş olan kadınlar sana geldiklerinde. E yani bi veledin melkutun düşmüş bir, kayıp bir çocuk. Gensibu ile zevci kendisini ne yapıyor? Onu gensibu yani gensip Gelsin, yani ben hu, şürü onu şüründü. nispet ediyor İlezzevci bir kocaya. Yani falan kocanın çocuğu bu. Böyle hani, orada rezillik olduğu içindir ki kime şey yaparsa. Çünkü bir kadın onlarca kişiyle beraber oluyor. Yani kime verirse buna bu bunun çocuğu dedi mi bitti işte. Yani iftira da etmiş olabilir. Ha bu bir sıfat-ı el-hakikiyye fe innel ümme anne. İzah <gülüyor> atı o çocuğu doğurmuş, sakada beyneyi deyinle vacileyinle yani karnından doğurmuş. Vela <gülüyor> yasineke daha ne yapacaklar sana isyan etmeyecekler. Hangi konuda fi filin ma'arufin iyiliği yapma konusunda ve ma'val fakat etillar <gülüyor> Allah'a itaatta uygun olan noktalarda sana ne yapacaklar o işleri yapmada sana isyan. Etmeyecek, karşı koymayacaklar. Gerekli, Ve aynı zamanda ne yapacaklar? he şunları da terk edecekler. Yapmaları gerektiklerini söyledi, şimdi yapmamaları gerektiklerini söyleyecek. Ne gibi? Kekerkin niyahi, feryat edip bağırmayı bir kere terk edecekler. Ve temzih-i siyabi, Haa. elbiselerini hayırlı üstünü başını hayırlı. yırtıp elbiselerini parçalamayı terk edecekler. Ve Cessiz Şari, saçını başını yolmayı bırakacaklar. Ve şah Cibi, yakalarını sirke, sirkeleyip de yakalarını yırtmayı, parçalamayı terk edecekler. Ve Hamşil veçi, ve aynı zamanda ve Hamşil Veç'i yüzlerini paralamayı, bak, yırtıp parlamayı tırlamayın. da bunları terk edecekler. Bunları yapmayacak. Ki kadınların genelde yaptıkları şeyler. Ha, bu konuda, ha, bak o şartın cevabı geldi. Bu konuda sana gelenler izah şartının cevabı ne iden alıyoruz, feden Onlar seninle biat ederlerse bu noktada tabiye hünne Onların bir atını kabul et. Faize aleyke salam aleyhisselam efendimiz bir kabul söz ile bunu yaptı. Velem musaffi, vahideten min Ama hiçbirisiyle de tokalaşmadı. Söz ile efendimiz onların bir atını aldı ama eliyle musaffağa tokalaşma durumuna gitmedi. Allah. Ha. Böylece Efendimizin tokalaşma yapmadığını kadınlarla da burada açıkça göstermiş oluyor. Vestağfirullah <gülüyor> Onlar için Allah'tan mağfiret dile. İnna <gülüyor> Allah rahim. Muhakkak ki Allah gafur ve rahimdir. Mağfiret edip rahmet edendir. Ya yüle amenu. Ey iman edenler. La tetevellev kavmen gadiballahu aleyhim. La tetevellev veli yukarıda da geçti ya. Veli ha, dost. dost edinmeyin. Kimi? Tamamen bir kavmi ki aleyhim kim onlar kim? Yahudi. Allah'ın kendilerine gazap etmiş olduğu Yahudi kavmini kendinize dost edinmeyin. Hmm. Katiyesu milel ahireti. Onlar ne yaptılar? Ahiretler ümitlerini, ahiretten ümitlerini kestiler. Ey yani min sababiye. Ahire, ahiretin sevabını ummaktan Ma bir hali inadim bir sade səlem, ma bir sıtkiyi. Açıkça kendi kitaplarında da okudukları üzere peygamberimizin peygamberliğini doğru bilip ama sırf inatlarından dolayı, inatlarından dolayı ne yaptılar? Sabab işleme konusunda, ahireteki iman konusunda onlar ümitsiz düştüler. Ne gibi kemayi serküfar el kainone min ashabil kubur. Ne artık ölmüş, gitmiş kabil ehlinde olan kafirlerin artık onlar için umut var mı? Yok. Umutlarını kestikleri gibi. E yani el makbulüne min hayril ahireti artık ahiretle bağlantısı kesilmiş. İz çünkü tuğredu aleyhim min minel cenneti çünkü onlardan ehli imana cennetteki yerleri gösterilirken levkane amen çünkü iman etmişler ve mağası yaruna ilahiminenlar iman etmemiş olanlara da ne olmuş olur cehennemdeki yerlerini gösteriliyor onlar da cehenneme varmış oluyorlar. Evet ayetler uzun uzun tabii burada efendimizle en sondan başlayacak olursak demek ki efendimizle bir at etmiş olan kadınların bir atını alması aynı zamanda müşrik olan kadınların mümin olması, mümin olan kadınların müşrik olması, irtidad etmesi durumundaki ana tema olaraktan üç noktayı Kur'an ele almış oluyor. En doğrusunu Allah bilir. Sadakallahu azim. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtene inne kentel alemin hakim ve ahri davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.